Radyo tiyatrosu. Senin oğlu Yazan Henri de Monterlan Çeviren Mustafa Balel Uygulayan Tülay Bahçe Kapalı, Yöneten Alev Gürsap, Efektör Korkmaz Çakar Oynayan sanatçılar George Fuat İşan Mari Selma Kutlu Jilu Zafer Öztuncer Polet Şükran Akın Postacı Uğurtan Atakan Havada insan iki satır okumak için bile istek duymuyor Kapanıp kaldım buraya Patlayacağım neredeyse George'un çalışı bu Sonunda gelebildi İyi akşamlar İyi akşamlar Özür dilerim dostum sizi karşılamaya gara gelemedim Migrenim azdı gene Şu kanın havası hiç yaramıyor bana Bu şahane havadan mı yakınıyorsunuz? Duyan da kavurucu ağustos sıcağındayız sanacak Şunun şurasında bir hafta sonra Kasım ayına gireceğiz Koddözür'ün havası kalleştir Şu sokaklar Şu güneş batışları <gülüyor> Görüyorum ki sizi kana getirmekle Hiç iyi yapmamışım Nerede o 1940 yazı değil mi Angulem'de göçmen sürüleri arasında Kasaba okulunda pis bir şiltenin üzerinde yatarken Buradakinden çok daha iyiydiniz herhalde Saçmalamayınız Burası beni korkut Jilun'un de değil garda buluşmadınız mı Geldiğim trende bilmem hangi sinema artisti varmış. Ağzı bir karış açık o kadın kılıklı züppeyi durdu. Canım sıkıldı bıraktım. Sanırım birazdan gelir. Marsilya'dan ne haber? E, ne olsun? İşten bol bir şey yok. Yakınlık gösteriyorlar mı size? E, Marsilyalı meslektaşlarım Paris parasının tanınmış bir avukatının gelip aralarına yerleşmesine pek iyi gözle bakmıyorlar. Ancak savaş devam ettikçe Paris'e dönemeyecek bir sürgün bir kaçak oluşum sempati yaratıyor bana karşı tabi. Yakınlık duymuşlar ya da duymamışlar Bir şey değişmez ya Üstelik yakınlık gören yakınlık göstermek zorundadır Bu da insanın dünya kadar vaktini alır Mademoiselle Janin iyi mi? Mademoiselle Janin mi? İyi, iyi. Sağlığıyla ilgilendiğinizi duyunca çok sevinecek Bugün öğleden sonra sizin Marsilya'da alıkoyan Savcıdan çok o olmasın sakın Marie ...aramızdaki anlaşmanın bu tür kıskançlık sahnelerine izin vermediğini hatırlatmak mı gerekiyor? Kendim için değil, oğlumuz için söylüyorum. Oğlunuza haftada topu topu bir buçuk gün ayırıyor... ...bu kısacık bir buçuk günde kırpa kırpa kuşa çeviriyorsunuz. Akşamın onu olmuş, beyefendi daha yeni geliyor. Ben sizi işim gereği, durumum gereği yaşamak zorunda olduğum Marsilya'ya getirdim. Aradan bir hafta bile geçmeden Marsilya'nın çekilmez olduğunu söylediniz. O zaman çaresiz buraya işlerim yüzünden ancak hafta sonlarında gelebileceğim kana yerleştirdim. Şimdi de oğlumu ihmal etmekle suçluyorsunuz beni. Marsilya'nın o gürültüsünde o tozunda o karayelinde yaşayamazdım. Buraya da oğlunuz size yakın olsun diye katlanıyorum. Ama artık... Nereye varmak istiyorsunuz? Bazen kendi kendime diyorum ki bu benim için de Jüri için de Paris'e dönmek... Paris'e dönerseniz daha iyi olur. Bunu söylemek istiyorsunuz değil mi? Oğlum Paris'te, ben burada. Yıllarca böyle sürecek bu. Çünkü savaş bitmeden işgal bölgesine dönemem. Aranan bir kaçağım. Evet, yıllarca böyle sürecek belki. Dört aydan beri tüm yaptıklarım, söylediğim şeyler... ...çektiğim acılar, umutlarım, düşlerim uçup gidecek. Demek ki iki yıldır verdiğim bunca sevgi... ...bunca üstüne titremeden sonra... ...onun da sizin de gözünüzde ben buyum. Bakın Marie, şaşırtıyorsunuz beni. Ve çok üzüyorsunuz. Bu... Bu bir tasarı mı yoksa sıradan bir kapresi mi Bir istek diyelim Ama akla yatkın sanırım Ya çocuk bu istekten ona söz ettiniz mi Evet biraz açtım Ne dedi peki Çocukları bilirsiniz bir bakarsınız şöyle der bir bakarsınız böyle Aslında onun için pek fark etmiyor Hah işte geldi Gel bakalım Jülü Garda babanı öptün mü Evet hem de iki kez Say Jülü şimdi aklıma geldi Garda soğuk tedirgin bir halim vardı Tıpkı annenin başının ağrıdığı zamanlardaki gibi. Yokluğumda bir takım ufak dümenler çevrildi galiba. Anlaşılan Paris'e dönmek istiyorsun. Ee, ben ben bana söyleneni yaparım. Jilu, dün öyle demiyordun ama. Kampis, kan, bilmem çok şey bir yer. Ee, dün pek keyfim yoktu. Ne yapayım? Bütün gün yağmur yağdı. Bugün söyle değil. İzin verirseniz Marie. Oğlumla biraz özel görüşmek istiyorum. Hı, i̇zin verirsenmiş. Ne demek yani izin verirseniz oğlumla biraz özel görüşmek istiyorum. Sizin Jilu'yla ha? haftada koskoca beş buçuk gününüz var. İzin verin de artakalan zamanda da benim baş başa kalma hakkım olsun. Hı, tamam tamam. Zaten benim için pek fark etmiyor. Üçümüz bir arada olduğumuzda da onunla konuşuyor, onunla gülüşüyorsunuz. <gülüyor> Bazen kendi kendime aranızda ne rol oynadığımı soruyorum. Ne rol olacak? Anne rolündesiniz. Nankör bir rol. Hadi Jilu açık açık konuş. Sakın benim hoşuma gitsin diye ona bir şeyler söyleme. Ben yokum tamam mı? Beni hiç hesaba katma. İşte gidiyorum. <gülüyor> şey, annem buradayken senden açıkça konuşamıyorum. Oysa ciddi olarak konuşmak istiyorum. Ee, oldu ama çok uzamasın. Yarın saat sekizde okulum var. Erken yatmam gerekiyor. Okul mu? Pazar günü mü? Ha say. yarın pazardı. Paris'e dönmek istediğin doğru mu? Hayır ben istemiyorum. Annem söyledi. Bak Jülü ona Paris'e dönmek istediğini söylüyorsun. Bana da istemediğini galiba. Böylece kurnazlığın üç kağıtçılığın hemen kendini gösteriyor. ne olduğunda annene annenle olduğunda da bana cephe alıyorsun. Bana ne Paris olmuş ya da kan olmuş. Umrumda bile değil. Paris'te arkadaşlarım varsa burada da güneş var. Ha orası ha burası. Annen bu Paris'e dönme işini kafasına koyalı çok oldu mu? Bana sözünü edeli üç dört gün oluyor. Allah Allah. Kışın eli kulağında... Paris'e dönmek. Kanda sakin sakin yaşamak varken... ...yakıtın bulunmadığı mütareke Paris'ine dönüp donmak. Kısıtlamalar, işgal... ...hatta belki bombardımanlar Paris'ine. Doğru söyle oğlum. iştenlikle söyle. Bir, gitmeyi mi... ...kalmayı mı istersin? Biliyorsun. Ben seninle kalmak isterim. Ama eğer annem... Eğer annen Paris'e dönmekte diretirse... ...sen benimle Marsilya'da kalmak istemez misin? Ha? Ne zaman annenden biraz uzak kalsan... ...iyileşiyorsun, düzeliyorsun. Ya okulum? Her ay bir lise değiştirmemi bekleyemezsin. Haziran'da Paris'te... ...Ekim'de sekiz günlüğüne Marsilya'da... ...sonra Kandaki okulda... ...şimdi Kasım ayında yeniden Marsilya'ya dön. Ama Kasım'da yeniden Paris'te olmayı... ...rahatlıkla kabul eder bir halim var. Ne yapayım? Annemden ayrılamam. O benim annem. Ya, ya ben? Benden ayrılabilir misin? Ha? Evet. Anlıyorum. Uykum var. Kolumu omzuma at. Öyle oyayım baba. Şöyle. Bırak sevgi numaralarını. Sözlerin hiç bağdaşmıyor. Kızım mı kolumdan tutmama? Bir kumar oynadım, kaybettim. Bu da bir düşmüş demek. Kuzum neler söylüyorsun? Sevmek zahmetine değiyor doğrusu Yarın devam ederiz. Hadi öp de uyuyayım şu kanepede. Hadi, hadi uyu, uyu. Ben kalkıyorum yanından. gecek geceme uyku giremez artık. Söyleyecek başka bir şeyin yok mu bana uyumadan önce? Hı? Sana sordum. Jilo. Jilo? Uyumuş bile. Marie Konuştunuz mu oğlunuzla? Oğlunuz sizden Paris'e dönmek istiyor. Hı, ben demiştim size. Dilerseniz kalkacak ilk mülteci treniyle gidebilirsiniz. Demek sonunda... Demek sonunda çekeceğim bir de bu çile varmış. Oysa ben bozgun sırasında... ...bir erkeğin katlanabileceği tüm acılara katlandığımı sanıyordum. Çok kırıldım, çok. Birini sevmek neden hep böyle üzücüdür Rabbi? Sevmek... ...zamanında yarabbi. değil, sonradan gelen sevgi. Durumumuzun bilincinde değil. Durumumuzun gibi. bilincindeyim. ...peydahladığı çocuğun doğumundan sonra... ...bir takım göz kamaştırıcı çeklerle... ...metresini yüzüstü bırakan... ...sonra 12 yıl boyunca kendilerinden hiçbir haber alamayan... ...öldüler mi yaşıyorlar mı... ...bundan bile haberi olamayan bir adamım ben. Durumum bu. Ve evet bu durum sizin üstünüzde... ...bana büyük haklar sağlamıyor biliyorum. 12 yıl. Koskoca tam 12 yıl. Sonra bir gün metroda... ...sizden burun buruna geliyoruz. Siz ve yanınızda... Kasık kadar bir delikanlı Baktım hoşuma gitti Yani Kendi kendime neden sevmeyeyim onu dedim Çoktan seviyordum zaten onu Geçen o 12 yıl boyunca babalık özlemi içime işlemişti açıkçası Evet Baktım mutlu da değildiniz Zor koşullar içindeydiniz O günden sonra paradan yana bir kaygınız olmaması için Elimden geleni yaptım Beni sıkan da bu ya hep al hep al karşılığında da hiçbir şey verme. Paris'te çalışırım hiç değilse size yük olmaz. <gülüyor> Bu da birden bir yıldır şikayetçi değildiniz. Yaşamanıza yeniden girdiğimde basbayağı sevindiniz. Belki de pek az kadının kabul edebileceği durumu büyük bir açık yüreklilikle kabullendiniz. Sizin için yalnızca oğlunuzun annesi olmayı kabullendim. Evet yalnızca oğlumun annesi. Anlaşmamıza göre aramızdaki her türlü duygusal cinsel ilişkiye... ...kesinlikle bir sünger çekmemiz gerekiyordu. Ancak o koşulla beraber oldum sizden. Yani sizi şaşırttımsa, üzdümse özür dilerim. Önemli değil. Ya da isterseniz sizin düşüncelerinizi açıklama yönteminiz bu diyelim. 14 yıl önce bir yıl birlikte kaldık. O zaman duygusal ve cinsel durum olarak bakmadınız ilişkimize. Böyle tiksintiyle söz etmediniz ondan. İlişkimiz bir yıl sürmedi. 7 ay sürdü. Aman ne güçlü bellek! Peki yedi ay kaç gün Bırakın alay etmeyi de şu anda içimi dolduran şeyleri söyleyeyim Yeniden bir araya geldikten sonra Yani bir yıl boyunca Sizin çıkarlarınızı her zaman kendi çıkarlarımdan önde tuttum Doğru Sonra sonra savaş patlığı verdi Ve dokuz ay boyunca oğlumu ancak izinler sırasında Üç kez görebildim Ama ona olan sevgim her gün biraz daha artıyordu Yokluğunun büyüsü içimi onun sevgisiyle dolduruyordu Yazık ki aldatıcı at gözlüğüm altında ileriye değil arkaya bakıyordum hep. Benden uzakta büyüdü Serpil de büyüyüp bayattığını göremedim. Şimdi de savaş yüzünden ayrıldım ondan. Yeniden kavuştuğumda gülüşü bile değişmiş olacak diyordum kendi kendime. Sizden aldığım son mektup 20 Mayıs Paris damgasını taşıyordu. Sonra... Çok kapağı şıkkuluğu içindeymişsiniz. Hemen oraya gidip jülüyü getirdim Marsilya'ya. Ve yalnızca o zaman çocukla gerektiği gibi ilgilendiniz. Kendinizi tam anlamıyla ona verdiniz. E, Bunu düşünmediğimi mi sanıyorsunuz? E, canım, sevgimi bu sevgiye engel olacak şeyleri ölçmüş, biçmiş, kabul etmiştim. Çocuğun eksikliklerini, kusurlarını da düşünmüş. Onları da kabullenmiştim. Evet, evet bir an geldi. Geleceği yalnızca onda görür oldum. Ve... Ve şimdi kalkmış onu tamamen benden koparmak istiyorsunuz. O da bu konuda ne düşündüğünü sorduğumda benim için fark etmez deyip çıkıyor işin içinden. Ya ne de istiyorsunuz ki huyu böyle onun dememesi gerekeni der hep. Burada söz konusu olan demesi ya da dememesi gereken değil. Gerçeği söyledi çocuk. Onun için fark etmiyorum. Olamaz umursamıyor olamaz hem zaten. Umursamıyor. Ben, ben acıdan dolup taşarken onda en ufak. ...en ufak bir pişmanlık... ...en ufak bir üzüntü göremiyorum. Bir erkek... ...üzüntülü olunca anlaşılır. Gözünüzle görürsünüz hemen. Özür dilerim durumum çok komik. A A Ağlıyorsunuz siz. A A Açık söyleyeyim şu anda zayıfım. Doğrusunu isterseniz... ...dört aydır kendimi toparlayamadım. Ama bir gün toparlayacağım. Bir gün... Jülü, Artık bana acı veremeyecek. Bir gün içimden şaşkın şaşkın... ...şunun için gözyaşı döktüm ha geçireceğim. Evet. Yüzüne bakacağım hem de rahatça. Herhangi bir Bay Jilo sandaval olup çıkacak. George izin verir misiniz biraz da ben konuşayım? Söylediklerinizin hiçbir anlamı yok. Madem ki bu işi bu denli ciddiye alıyorsunuz... ...kandan ayrılmayacağım. Neye yarar? Olan oldu. Bu çocuğun bana yakınlık duymadığını gözlerimle gördüm. ...şu halde çekip gitmesi... ...bu yanlış anlamanın bir an önce son bulması... ...daha hayırlı olur. Size bağlı, seviyor. Ya, ya. Sevgisini hep gereksiz yerlerde gösteriyor. Pul koleksiyonuna kırk paralık bir pul aldığımda... ...hemen boynuma sarılıp seni seviyorum... ...tapıyorum sana gibisinden çılgınlıklar yapıyor. Sonra da daha ciddi bir durumda... Paris'e ve... gitmek istediğimi görünce... ...hoşuma gitsin diye kendisinin de gitmek istediğini söyledi. Kanda kalmayı daha çok istiyor. Bakın söyleyince ne kadar sevinecek. Jilu... Kalk çocuğum Ay. hadi. Jilo kanda kalıyoruz. Daha neler sakın uyandırmayın. Şu anda gitmenizi en az ben de sizin kadar istiyorum. Evet tekrar ediyorum. Olan oldu bir kez. Olsun ya da olmasın. Kalmam için can atıyorsun. O halde gitmemizi istediğini söyleme. Hele bu kararsız ses sonuyla. Eğer yapacağım fedakarlık... Gene mi fedakarlık? Fedakarlık kendisinden söz edilmedikçe... ...olur olmaz yerde pat diye insanın yüzüne vurulmadıkça geçerlidir. Ayrıca kadınların benim için yaptığı fedakarlıklara hep kuşkuyla bakarım ben. Tüm erkekler böyle. Gene de yapılan fedakarlıkları kabul ederler. Siz de benim yaptıklarımı kabul ettiniz. Neyse bunlar geçmişte kaldı. Şu çocuğa bakın. Uyurken ne kadar güzel oluyor. Uyuduğu vakit yüzü neden hep böyle dokunaklı bir hal alıyor? Dokunaklı mı? Hiç de öyle değil bence. Şey... Onun için ağlamamı bana karşı silah olarak kullanmazsınız değil mi? Yani beni küçük görmezsiniz. Kadınlar kendileri için ağlayan erkekleri küçük görür, horlarlar belki. Ama çocukları için ağlayanları değil. Hem o da sizin için ağladı. Ağladı mı? Nerede? Neden? Metroda karşılaştığımızdan bir hafta sonra. Kendisine Ay. sizin onun babası olduğunuzu söylediğim zaman. İyi, iyi. Bu dediğimi ona söylemezsiniz değil mi? Hayır, hayır. Şey, siz de kendisi için ağladığımı ona söylemezsiniz ya. Hayır. Jilu gel seni yatağına yatırayım hayatım Oh ne kadar ağırmış Desene artık önümüzdeki yaz kısa pantolon giydirme Kucağıma alma dizlerimin üzerinde oturtma umutlarım suya düşecek Hadi Jilu gel tatlım gel yatağına yatırayım Bırakın, bırakın ben yatırayım görüyorsunuz yapamıyorsunuz Hadi bakalım hadi oh, oh, Doğru yatağa giderim İyi geceler size Mari Size de Bolet şu piyango biletimi saklayabilir miydiniz? Neden? Babam piyango bileti almamı istemiyor. Aa, o da neden? E, bilet almak ahlak dışıymış. Diyor ki eğer biri ona bir piyango bileti vermiş olsa... ...saklayıp da elini kirletmez hemen bir yoksula verirmiş. Ya demek öyle. Peki siz saklaması için bileti neden annenize vermiyorsunuz? O da alıyor. Hem de deste deste. Annemi iyi tanırım. Eğer bilete bir şey çıkarsa 20 frankını bana verir. Kalanıyla da öteberi alır. E, bu da benim işime gelmez. Anneniz bugün daha iyi gibi... Sanırım doktor bu akşam gelir. Geçen sefer geldiği gibi gelirse yandık. Evet o kadar da biraz fazlaydı. Bir doktor dediği saatte gelmeli. Onun ceremesini biz çekiyoruz. Neyse gelirse umarım annemin dışarı çıkmasına izin verir. Durgunlaştı. Canlılığını yitirdi hanımefendi. Kana gelişiniz altı hafta oldu. Alışamadı buraya. Evet, öyle. Sahi söyler misiniz? Diyelim piyangodan para kazandınız. Ne yaparsınız bu parayı? Ee, bin frank kazansan... Ee, şey, e, 400 frank ile anneme güzel bir el çantası alırım. 300 frankını babama veririm. Çünkü onun ne istediğini kimse bilmez. Sanırım hiçbir şey istemiyor. Ee, kalan 300 frankını da kendime harcarım. Nelere harcarsınız? Zıvıra zıvıra. Size bilet almayı yasaklayan babanıza 300 frank vereceksiniz öyle mi? İyi ama o zaman sözünü tutmadığınızı anlar. Evet haklısınız. Çok fena. Ama hiçbir şey vermemekte kabalık olur. Baygil, perdeyle ayakkabı silinir mi hiç? Yazık. E, ne olurmuş yani? Nasıl olsa bizim değil ki. Dünyanın kirasını veriyorlar bu villaya. Aa, Aa bak, polet postacı geliyor. Dur dur kapıyı ben açarım. İyi günler postacı amca. İyi günler Bayçülü. Mektuplarınızı getirdim. Aa teşekkür ederim. Bu kadar mı? Hayır. Annenizin hastalığından dolayı gelip alamadığı post adresine gelen mektuplar, kartlar da var. İşte bunlar. Buraya getirilmesi için dilekçe göndermiş ha. anneniz. Teşekkür ederim. E, güle güle. Hoşçakalın Bay Jülüm. Laharv'dan bir kart var anneme. Büyük babamdan. Galiba o da annem gibi hasta. Baksana başkasına yazmış. Sevgili Mariyet. Mariet mi? O da nereden çıktı? Sonunda babam Laharv'da bir iş buldu bana. Çarşamba günü Paris'ten ayrıldım. Sanırım umulmadık bir durum. O büyük babam değil bu. İmza Roger, Roger mı? Anneniz geliyor Bay Şil. Oturma odasını temizliğini bitirdim hanımefendi. Başka bir emriniz? Yok Poli, çekilebilirsin. Al anne, posta geldi. E, bir de Loardan kart var. Anne, ver bakayım. Sevgilim Maryet. Sonunda baban Loardda bir iş buldu bana. Roger. Bu kartı sana böyle mi verdiler? Hı hı. Postre hesabı adresine gelen mektupları buraya getirmelerini istemişsin. Ha evet evet. Evet ama bu tür mektupları zarfla gönderirler. Oh yamyamlar ülkesinde geçti burası. Orada bile böyle zarfsız paketsiz yollamazlar. Ne olmuş yani? Bu kadar önemli mi senin için? Yok önemli değil. Yabancı değil zaten bir kuzenimden geliyor. Uzak bir kuzen, anne tarafından bir kuzen. Ben tanıyor muyum? Tüm akrabaları teker teker nereden tanıyacaksın? Bizde kuzen mi arıyorsun dünya kadar? Büyük baban ya da büyük annen de yazıyor olabilirdi Onlar için de aynı şey Ne iş ya Tanrım ne günlere kaldık Evinden akrabalarından uzak tek başına Ne bir dostun ne bir meşguliyetin olsun Sağlığınızı bozan bir iklimde size korku veren bir kenti, Sevdiklerinizle açık yüreklice Mektuplaşma özgürlüğünüz bile olmasın Daha ne kadar sürecek bu Hep sıkıntı hep düş kırıklığı Tüm bunlara yalnızca babanın Haftada birkaç saat seni görmesi için katlanıyoruz Durma ben sızlanıyorsun anne Bari Paris'e dönelim de olsun bitsin. Kapansın bu konu. Babanla bu konuyu bir kez daha görüşmeyeceğimi biliyorsun. Şu pencerenin perdesini kapatayım bari. Şu güneş mahvediyor beni. Kör edecek gözlerimi. Yakında siyah güneş gözlüğü takmak zorunda kalırsam hiç şaşma. Tanrım dünya tersine döndü. Kasım sonunda güneş gözlüğü. Of, Kasım sonunda havaların güzel gitmesinden yakınan bir tek seni gördüm. Güneş gözlerimi rahatsız ediyor ne yapayım? Nerede Paris'in ya da Atlantik kıyısının ocağının zayıf güneşi. Lough büyük babanlar da deniz rüzgarı hiç dokunmazdı bana. Oysa burada Akdeniz'in bu lanet nemli sıcağı mahvediyor beni. Lough olsaydı Şimdi de Lough'a gidelim diye tutturmazsın umarım. Hem savaş sırasında bombaların yağmur gibi yağdığı şu sırada. Bomba mı dedin? E, büyük babam sana bomba yağmurunda tutulduklarını yazmadı mı? Bir kez alarm verildiğini yazdı. Evet aynen şöyle günlük alarmlar. Demek bana gelen tüm kartları okuyorsun. Alarm bombardıman demek değil. E, İngiliz saldırılarına ne buyrulur? Eli kulağımdaymış. Bunlar radyonun zırvaları. Burası da pek hala bombalanabilir. Bak anne. Hem bombalansak ne olacak sanki? Ya öyle mi? İnsanın nasıl desem ki... ...yüzüstü bırakılmış ve aşağılanmış bir durumda yaşamasındansa... ...sevdiği bir varlığın... ...yani şey demek istiyorum... ...büyük babanlar gibi candan birilerinin... ...sevgisiyle dolu olarak ölmesi daha iyi. Ben ölmek niyetinde değilim. Önümde koskoca bir yaşam e, benim var Benim önümde de ben de uzun süre yaşamak ve mutlu olmak istiyorum Biraz önce bombalansak ne olacak Sanki diyen sen diye misin Sus bakalım küçük budala Aklınca beni kendimle çelişkiye düştüme inandıracak Hem sonra söz konusu olan Sevgi değil Sağlıktan söz ediyorum ben Buranın nemli havası e, Lahar'da nem yok mu Büyük babanların evi kentten 3 kilometre uzakta 3 e, kilometre ilerisi de deniz iklimi sayılmaz pek Lahar çok sağlıklı bir kent Orada çok rahat edeceksin. Hayat pahalılığı diye bir sorunumuz da olmayacak. Burada bir kilo hindi bağı on frank Büyük annenin yazdığına bakılırsa Lauer'da altı buçuk frankmış. Hayır. Lauer çok sıkıcı bir yer. Hiç de öyle değil. Hem biliyor musun büyük baban sana ata binmeyi de öğretir Ata mı var Küçücük tombul toparlak bir at İnsanın otla ile değil tereyağıyla balla beslenmiş diyesi <gülüyor> geliyor Sahi mi e peki, peki beni üstüne bindirin mi Adı ne küçük atın? Atı Adın kıvırcık, kıvırcık. E Peki çizme alacak mısın <gülüyor> Tabi Gel hayatım gel anneni okşa avut onu oh, Küçüğüm benim Beni seviyor musun Ben seni her geçen gün biraz daha fazla seviyorum Öyle yalnızım ki. Ooh, müh, müh. Ne güzel ne tatlı. Boynum pamuk gibi yumuşacık. Hele şu kokun. Sanıyorum seni bugünkü kadar hiçbir zaman sevmedim. Hem sonra ben bana sarıldığında öptüğünde baban gibi küçük yağcı demiyorum sana. Aa, kötü niyetle söylemiyor ki. Gır gır olsun diye söylüyor. Hmm, sanmam ki öyle olsun. Yani sen şimdi ona söyleyeyim de. Lo ve gitmemize izin mi versin diyorsun? E, hayır yarar olacağını sanmam. Bir aydır yaptığım bunca şeyden sonra. Ha bak, tam burada sen uyumuştun. Gözlerinden yaşlar boşandı onun. Ya neden? Benimle Paris'e gidip onu burada yalnız bırakmayı kabul ediyorsun diye. Ama bunu sana söylediğimi sakın bilmesin. Oldu mu? Heh, uzaklaş biraz. Babam bahçe kapısından giriyor. Seni böyle kollarımda görürse aklına bin türlü şey gelir. E, kararlı mısın? Konuyu ona açmamı gerçekten istemiyor musun? E, i̇stersen aç. Bir bak bakalım ne diyecek. Ha. Sakın bu fikrin benden geldiğini belli etme oldu mu? İyi günler ee, nasılsınız? İyi günler iyiyiz Marie? Daha iyiceyim Arayan soran var mı? Madame Modvy telefon etti İşini kabul edip etmediğimizi öğrenmek istiyormuş Etmiyorum Neden ama? Ben bana haklı görünen insanların davalarını üstlenirim e Peki ya o haklı değil mi? Aslında herkes biraz haklıdır Ama onun haklı olması hoşuma gitmiyor Bence kabul etmemen çok saçma Avukatlığı para kazanmak için yapmıyorum. Bu konu kapanmıştır. Bakıyorum ana oğul aranız çok iyi. Şey, e, anne şey ama baba. Ha, kolunu e... çekmekte haklısın hayatım. Biliyorsun baban bir çocuğun annesini sevmesini çok saçma buluyor. Ne kadar derin bir psikolog psikologmuşsunuz siz böyle. Ne yapayım sevdiğim şeyi anlarım sevmediğimi anlamam ben. Sevdiğim şeyde pek az olduğundan çok şey anlıyorum sayılmaz. E, yıllar geçip gidiyor. Geçip gidiyorlar ama insanın benliklerini de yıpratıyorlar Ben de hep bir karanlıktan ötekine gidiyorum Onun için böyle kötü günlerde şaşırtıcı, çocuksu hatalar yaptığım olarak. Babam der ki avukatlar, yargıçlar, günah çıkartan papazlar, romancılar doğuştan psikologdur hmm. Ama yalnızca mesleklerinin gereğini yerine getirirken Ama iş özel yaşamlarına geldi mi gözlerin önündekini görmezler Çok güzel Yalnız bu ünlü vecizeye donlarını değiştirdikleri için... ...oğullarını tanıdıklarını sanan annelerin de katılması gerekiyor. Tıpkı düz otur çocuğum. Kambur olacaksın demek de çocuklarıyla ilgilendiklerini sanan babalar gibi. Tamam tamam tamam. tamam. Teslim oluyorum. İşte ellerimi kaldırıyorum. Tamam. <gülüyor> ben bahçeye çıkıyorum. <gülüyor> Bak baba. Piyango bileti almıştım. Ama madem hoşlanmıyorsun sana vereyim. Bir yoksula verirsin. Aferin Jilu. Bazen baya iyi bir çocuk veriyorsun. Öyleyse öpsene. Oğlunu hiç öpmüyorsun. Oğlumu uyandığı zaman öptüm. Ya uyandığında öptüm sayılmaz. 20'ye kadar sayacağım. Eğer <gülüyor> 20 dediğimde öpmüş olmazsan görürsün. 1, 2, 3. Peki, üç, peki, üç. peki, peki. Senin dediğin olsun gel bakayım gel. gel. Beni seviyor musun? Bak. Ben seni her geçen gün biraz daha fazla seviyorum. Seni bugünkü kadar hiç sevmedim. Seni hızır sevmiyorum. Dalga geçiyorsun benimle. Dur, <gülüyor> ah, ah, ah, ah, ah, dur diyorum ah, vurma. Aa, ya karnım ya, acıtıyorsun ama. Küçük bir kız kardeşim bile olsaydı seni ondan çok seversin. Zavallı kız kardeş var olmayan daha doğmadan kıskanılan yavrucak. Yine benimle kırıyorum yakıyorsun. <gülüyor> ya, yapma yapma diyorum yeter. Aa, ben kendi kendime artık büyüdü. Acaba şuna bir paket sigara versen mi diye düşünüyorum. Sen kalkmış küçücük bir çocuk gibi öp beni diyorsun. Hmm, al bir, canlı, ay, al can, bir irsekte, al. Jilo canımı, canımı yakıyorsun. Dur. Bu ne demektir biliyor musun bu? Öylesine budalayım ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Onun için böyle karnına dirsek vuruyorum. Evet, bu bu demektir. Kasap çırakları da aynı böyle yaparlar. Ya. Yani şimdi ben budalamayım? <gülüyor> e işte. Zaman zaman oluyorsun. Ha, yoksa sevdiğin için mi öyle diyorsun? Hani Marsilya'da de öyle demiştin ya? Evet, öyle demiştim. Ama gerçekten budala olduğun da çok oldu. Olayları yorumlamadaki dar görüşlülüğün... ...sahte değerlere olan hayranlığın... ...gerçeklere karşı içgüdüsel hırçınlığın... ...ne bileyim bu tür bir takım... ...kötü nitelikler sık görülüyor sende. Oo, her dediğimi de önemsiyorsun. Seni bu kadar sevmeseydim... ...önemsemezdim. Neyse gene de kibarsın. Gel bakayım yanıma. Ne bu saçların? Ne bu saçların? Yapma saçımı dağıtıyorsun. <gülüyor> Saçını dağıtmak Oo. hoşuma gidiyor. E, öyleyse dağıt biraz. Ama çizgiyi bozma. Ha, anne, anne. Sinir oluyorum annene Ne var bu saçları böyle yapıştıracak Dağınık saçlar sana çok daha iyi gidiyor ya Ama Annem diyor ki dağınık saçlar Sokak çocuğu havası veriyor insana Böyle yandan ayırıp çizgi bıraktım mı Daha ciddi oluyor mu? Ciddiyetle ne ilgisi var bunun evladım Kendilerine yakışan şeyleri çok iyi bilen annelerin Çocukları söz konusu olduğunda Bu kadar zevksiz olabileceklerini Aklım almıyor doğrusu Tamam pekala Seninle ciddi olarak konuşmamı ister misin? Elbette. Ama kızmayacaksın azarlamayacaksın tamam mı? Söz veriyorum kızmayacağım. E? Konuş hadi. Annemle arayı düzeltmemekle aptallık ediyorsun. Eminim buna çok sevindim. Aa, Orada dur arkadaş. İşte burada bilmediğin bir işe karışıyorsun. Annenle aramızdaki ilişkiyi iki yıl önce... ...kendi isteğimizle birbirimize hiç güçlük çıkarmadan kararlaştırdık biz. Bana mektup piyazında ona küçücük bir selam yazabilirsin. Biliyorsun şu günlerde hasta... ...boşuna gidecek bir takım küçük şeylerin ihtiyacı var. Annenin hastalığını ya. bu kadar büyütmeyelim. Kanda sıkılıyor, parisi düşüyor, ...tüm sorun bu işte. Hayır, düş kırıklığına uğramış. Düş kırıklığına uğrayan insanlar onu başından hak etmiş demektir. Mutsuz olduğunu görmüyor musun? Görmüyorum. Çünkü görmek istemiyorum. Mutsuz olmak insanın kendisini mutsuz sanması... ...buna inanması demektir. Bu tür kuruntulara saygım yok benim. Hem bırak acı çeksin biraz. Acı insanı sevinçten çok daha iyi yatıştırır. Bizimle birlikte kalsan çok sevinirdi konuşacağı, tartışacağı kimse yok burada. Lard'de büyük babamlar var. Lard mı? Şu bombardıman uçaklarının cirit attığı İngiliz çıkarmasının eli kulağında oldu Lard'de. Oo, bunlar kuru sıkı. Hem sonra Lard'de hayat daha ucuz. Bir kilo hindiba. Rica bir... ederim. Rica evet. ederim hindibadan söz etme bana. Çünkü Aa! Hatama. Hindiba deyince aklıma geldi. Bu hindibalar onun lafı. Şimdi anlamaya başlıyorum. Doğru söyle. Annen şimdi de aklına loavru taktı. Nabız yoklamak için de seni bana gönderdi. Değil mi? Yok yok yo, yo, hiç değil. Hmm, yo. Yalan söylemeyi beceremiyorsun. İnsan kendi çıkarı için değil de başkasının çıkarı için... ...yalan söylemeye kalkışırsa işte böyle eline yüzüne bulaştırır. Pekala bak. Önce şunu bilmeni isterim. Aracı rolü oynamaktan vazgeç artık. Loavru. Ne bileyim annen kendi halinde sakin bir kadın olmasa buradan gitmeye can atışında başka şeyler arayacağım işin içinde duygusal bir yaklaşım falan olduğuna inanacağım ama bu Löwur sorunu tabii böyle bir sorun varsa hemen çözülmemeli hemen Mare annem bahçede ah, ah evet evet pencereden seslenmeli evet Mare biraz gelir misiniz? Gelsin bakalım. Gelsin de bir de ondan konuşalım bu iş. Gelsin. Evet, geldim efendim. Bir şey mi isteyeceksiniz? Evet. Lavra gitmeyeceksiniz. Oraya ancak benim yardımımla gidebilirsiniz. Çünkü göçmen trenleri kaldırıldı. Size bir geçiş izni gerekli. Bunu ancak ben sağlayabilirim. Böylece sosyal konumunuz yüzünden bizi istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Evet. Hatta param sayesinde neden bundan hiç söz etmiyorsunuz? Aklınızdan geçiriyorsunuz oysa. Üzerinize bir iktidar verdiniz bana. Hatta bunu vergelerle verdiniz. Jilu ile ilgili babalık evrakı imzalattınız bana. Evet siz bana bir iktidar verdiniz. Ben de bunu kullanıyorum. Bir daha bu konuyu açmayın. Eğer şu anda başka şeyden söz edebilecek durumdaysanız... ...buyrun aramızda hiçbir şey geçmemiş gibi... ...sakin sakin konuşalım tartışalım. Değilse odanıza çıkın. Böylesi daha iyi olur. Buyurun. Sabahliğin başının ağrısı için Julia verdiğiniz şu hapı alın. Üzerinde çocuklara verilmez notunu görünce bana getirdi. İyi geceler. <gülüyor> Julia, kaç kez uyardığım halde hala saçlarını mı ıslatıyorsun sen? Hem de bazodaki suyla. Şey, yalnızca arka tarafı ıslatıyorum. Yoksa kalkıyor. <gülüyor> Çabuk annenin yanına çık. Eminim senin de istediğin bu zaten. Bu yasak bu yasak. Bu evde yasak olmayan hiçbir şey yok. ya önce öyle arve gitmemizi yasakladın. Şimdi de gazete okumayı yasaklıyorsun. Yalnız kaldığımızda hep gazete okuyorsun. Baban değil de bir yabancı olsaydım daha fazla ciddiye alırdın beni. Daha çekici daha göz boyayıcı gelirdim sana. Ağzın açık dinlerdin beni şu okuduğun gazetede üç sütun manşet bir resmim çıksa. Öyle değil mi? Aman baba. Ha, usandım senden. Durmadan bana ihanet etmenden. Dediklerimin tersini yapmandan. Senin yüzünden çektiğim acılardan usandım. Ben, ben sana ihanet ederim evet, ama. Evet, evet. Bu tür davranışlarınla bana ihanet ediyorsun. Seni tanımaya çalışıyorum. Tanıdıkça da sende tanınmaya değer yönlerin çok az olduğunu görüyorum. Çok az. Ha, ne bekliyorsun ki? Nasılsam oyun ben. Çok ilgisizsin. Karakterinde oluşmasını istediğim özellikler var. Geleceğinle ilgili öğütlerin var. İlgilenip üzerlerinde düşünmüyorsun bile. Ha, ya sen baba? Sen çok mu farklısın sanki? <gülüyor> Semestri sonunda karnedeki notları gösterdiğimde... ...doğru dürüst baktın mı onlara? Şöyle ilgisizce yarım yamalak bir göz attın. Çok güzel çok güzel demekle yetindin. Doğru. doğru İlk kez içimi burkan bir söz duyuyorum ağzından. Özür dilerim. Ama okula notlara pek önem vermediğimi biliyorsun. Peki ne önemli öyleyse? Okulda iştiyse canım sıkılmıyor. Evde canın mı sıkılıyor? Öyle. Hadi sen buradayken neyse ama... ...ya sen gidince? Canın sıkılıyor ha? Tıpkı annen gibi. Tıpkı beyinlerinde, yüreklerinde hiçbir şey olmayan insanlar gibi. Canınız sıkılıyor. Oysa ben bunca yıl yaşadım bir gün olsun canım sıkılmadı. Çocukluğumda bile bir an olsun canım sıkılmadı. İnsanın canı sıkılmaması için yapacağı akıllıca şeyler vardır pekala. Bir söz vardır. Büyük işler yapanın hiçbir zaman canı sıkılmaz. Kim söylemiş biliyor musun bunu? Yo, hayır. Balzac. Neyse. Kısaca sende annenin izlerini rahatça tanıyorum. Hemen tanıyorum. Durmadan birini ya da bir şeyi yineleyip duruyorsun. Gazetenin yazdıklarını yineliyorsun. Öğretmenin dediklerini yineliyorsun. Annenin sözlerini yineliyorsun. Kendinin olan, kendi beyninden çıkan hiçbir şeyi söylemiyorsun. Ya, senin dediklerini yinelesen çok hoşuna giderdi tabii. <gülüyor> <gülüyor> Neden gidiyorsun şimdi? Her şeyi herkese iyi bildiğini ileri sürüyorsun. Marsilya'daki kendi bir onun telefon numarasını bile bilmiyorsun. Oh, o bir bellek sorunu. Akıl yürütmeyle, değerlendirmeyle ilgisi yok. Bellek konusunu sana bırakıyorum. O aptalların zekasıdır. Ha, tatsızlaştık konu. En iyisi gazete okumak yine. Ver şunu bana. Bu senin İşte ben de. Demek ha. öyle. Şimdi de baskı girdi işin içine. Canımızı sıkıyorsun anlıyor musun? Bıktım senden bıktım. Bu bağırkılar da nesi? Ha yukarıdan duyuluyor. Babam gazeteni yırttı. Okumamıştım ya, bile. Anlaşılan bu gazeteyi yalnızca geri zekalılar okur. Sen doğru odana. Küstahlığının cezasını çekeceksin. Yarın cezalısın. <gülüyor> Yarın görürsün. Ya, hayır bari şimdi söyle. Doğru odana dedim sana. Oğlum benim için acımasız bir deney oldu. Yüreğimin benliğimin yaralanmasına yol açtı. İnsanlık adına utanç veriyor bana. Oğlum... Oğlum aptalın teki. Bu böyle. Aptal ha? Ve siz tek başınıza dünyaya getirmediğiniz birini bir kalemde silip atacak ölçüde cüretkar ve bayağı olabiliyorsunuz. Ayrıca bu aptalda ben şahsen bir şeyler buluyorum. Ve bundan gurur duyuyorum. Savaşı kaybettin bunu hissediyorum. Onunla yaşının üstünde konuşuyorsunuz. Sanki karşınızdaki bir çocuk değil de kendi yaşınızda ve kültür düzeyinizde biri. Böyle olunca da verdiği yanıtların düzeyinize uygun olmaması gayet Ben doğum. onunla içimden geldiği gibi konuşuyorum. Başka türlü konuşmak da elimde değil zaten Herkes onun için bana ne övgüler ne iltifatlar döktürüyor Bir tek siz O nazik sevecen bir çocuk ya, Nazik sevecen Bunlar bir insana insan yapacak nitelikler değildir Dakik titiz yardımsever Hep öyle oldu Hep, Hep. mi? Hep neyi kastediyorsunuz? Kendisini şunun şurasında topu topu iki yıldır tanıyorsunuz İnce bir çocuk zeki Ya ya ya Dolaşık telefon kablosunu açmakta üstüne yok. Eğlenme eğlendiğiniz kadar. Okuldaki notları iyi, sağlığı da yerinde. Daha ne istiyorsunuz? Evet, evet, evet. Biliyoruz, mükemmel derecede sağlıklı bir çocuk. Keşke sağlıklı olmasaydı. Keşke bir tutkusu olsaydı. Pranya'dan çıkmışçasına dümdüz bir çocuk bu. Ve ben bu dümdüz yüzeye boşu boşuna tutunmaya çalışıyorum. Her deneyişimde de tutunamıyorum. Kayıp kayıp düşüveriyorum. Saçları gibi dümdüz. Çizgileri yavan yobuşak 15 yıl önce kalp, kalp, kalp. bu yüzü ben de seviyordum. Ya, ya, ya tıpkı küçük bir Parislerin ellerini andıran elleri, beyaz, narin elleri, ancak kadınların yetiştirdiği bir çocukta bulunabilecek gevşek, cansız, çıt kırıldım elleri. Bu çocuk kadınların yanında büyürken siz neredeydiniz? Aklınız neredeydi? Oğlumuzu bir metro istasyonunda yüzünün güzelliğine bakarak tıpkı kendinize bir metres alır gibi aldınız. Hayır. Siz bir baba olamazsınız. Haklısınız. Haklısınız. Ben bir baba değilim. Seçerek alan bir erkeğim Öyleyse çocukla yalnızca ekonomik yönden ilgilenin Onu biçimlendirmeye kalkmayın Oğlumun olağanüstü bir olmaya ihtiyacı yok Ama ulusun var Ulusun Kendini oluşturan bireylerin Olağanüstü olmasına ihtiyacı var Peki de bir öfkeyle olmayacak şeyler isteyeceğinize İnsanları olduğu gibi kabullenmeye çalışın Ben kimseyi olduğu gibi kabullenemem Soyadımı da dürüst ama yetersiz Orta hali bir Fransıza bırakmayacağım Hayda döndük dolaştık gene o konuya geldik Boş yere ulusu falan katmayın. Ulusla falan hiç ilgisi yok bu sizinkinin. Çocuğunuzdan dolayı mutsuz oluşunuzun nedeni... ...kendi gururunuz ya da daha çok kendi sivrime isteğiniz. <gülüyor> Oysa Jilu size benzemeye çok çalıştı. Hala çalışıyor. Her yerde, her şeyde dilinde babam. Babam şöyle, babam böyle. Ne? Sizin yokluğunuzda tam 12 yıl yaşamın bunları dinlemekle geçti. Bu süre boyunca Jilu ile hiçbir erkek ilgilenmedi. Hiçbir erkek onunla aynı çatı altında yaşamadı. Bu da çocuk için az şey değil tabi. Haberiniz var mı? Yazı karakterinize kadar aldı ve almaya Hı. çalışıyor. Yakınıyor musun? Önemsiz şeylerde sözümü tutuyor. Önemlilere gelince kaçıveriyor. Evet erkek benliği kadında eriyip yok olmuş. Bunu gördüm. Erkek ve kadın çocukta eriyip yok olmuş. Tüm sorun bu işte. O sizi seviyor bu kadar. Haklısınız beni seviyor heyhat. Bu heyhatınızla onu daha fazla sevmemek için... ...keşke beni bu kadar sevmeseydi diye... ...bir serzenişimi dile getirmek istiyorsunuz acaba. Beni seviyor bu gerçek. Seviyor beni. Boşu boşuna ona karşı her geçen gün... ...biraz daha katı, biraz daha sert oluyorum... ...diye düşünüyorum. Evet, o bana karşı hep sevecen. Başıboş dolaşan, belki başka bir şey ararken... ...rastlantı olarak benim üzerimde odaklanan... ...bir sevgi bu. Beni öpüyor. Hemen o anda da bu öpücüklerin nereden kaynaklandığını soruyorum... ...kendi kendime. Ah, Mari, çok acı veriyor bana. Çok. Onu seviyorum. Bu sevgiyi hak ettiğine inanmak istiyorum... Fakat yapamıyorum bunu inanamıyorum. İnsan 12 on iki yıl yüzüstü bıraktığı çocuğa birden kavuşursa olacağı bu. Bugün onu istediğiniz kadar sevin o sizin gözünüzde hep küçük bir yabancı olarak kalacak. Onu sevmekte çok geciktiniz. Ömrünüzü düzensizliklere adayacağınız yerde normal bir aile ocağınız olsaydı keşke. <gülüyor> Beni hala anlamıyorsunuz. Bak tekrar ediyorum. Ona duyduğum sevgiyle ahlak anlayışım arasında kalmış durumdayım. Benim ahlak anlayışımın tersine davranışlarda bulunuyor. Görmezden geliyor onu. Kendimi bir yakın hissediyorum ona bir uzak. İçin için tükenip sizinle özdeşleşen. Varlığınızda biçimlenen bir çocuk bu. Evet oğlumu seviyorum. Ama onunla bir arada olmaktan da hoşlanmıyorum. Anlaşıldı. Bizim buradan gitmemiz gerekiyor. Hay hay. Lavra gitmeniz için gerekli işlemlere yarın başlayacağım. de annen gibi gözün hiçbir şey görmüyor Geçiş izninizle ilgilenmeye başlayalım 3 hafta oluyor Hala anlamadın Bugün şu anda beni son kez görüyorsun Ama neden Neden Ne yaptım ben Bunu söyledim sana 100 kez 1000 kez söyledim Şu anda çok geç Bir saat sonra birbirimizden ömür boyu ayrılmış olacağız Babacım Hayır Hayır bunu yapamazsın şu anda kızgın olduğun için böyle söylüyorsun Kızmak ha Gene annen gibi konuşmaya başladın Seçtiğin sözcüklere dek onun malısın. Dinle Jeloo Beni son olarak görüyorsun ama iş işten geçmiş sayılmaz Annenin luav diye tutturmasında başka bir neden mi var Ha? Eğer annen seni o lanet yere Sezdiğim nedenle götürüyorsa Yemin ederim geçiş iznini elinden zorla alırım Hiçbir yere gidemezsiniz Bak, bak umurunda mı şey içinde içeride şarkı söylüyor bak Hayır bak. içeride annem değil Polet şarkı söylüyor <gülüyor> Annen olduğunu sen de biliyorsun ben de Ben seni yüce Saf bir şey için feda ediyorum Tabii bu arada seni feda ederken anneni de feda ediyorum Ben seni Ondan paylaşmak istemiyorum İstemiyorum Gel hadi gel. Mars ile de benle kalırsın O da istediği yere gitsin Göreceksin senle çok iyi anlaşacağız Artık eminim Eminim seni değiştirecek güce sahibim Şu anda artık sana söylemem gerekenleri de biliyorum ha? Konuş hadi Söyle neden Luabra istiyordu şey, Büyük babamları görmek istiyordu Doğru değil Yo yo doğru Jilo, Jilo gerçeği söyle bana Senin de benim de tüm yaşamımız e... bir anda değişebilir Jilo şey, e... Jilo şey, şey... Jilo Geliyorum anne Jilo Bir kez daha seçim yaptı. Bir kez daha elendi. Ben adam kazanayım derken feda ettim onu. Annesi de bir erkeğe ihtiyacı olduğu için. <gülüyor> İkimiz de yaptığımız fedakarlıklardan söz ederiz. Oysa feda edilen çocuk. Evet, çocuk. Annesinin oğlu mu? Hayır. Benim de değil. Kimsenin oğlu değil, hiç kimse. Tıpkı ötekiler gibi. Gerçelim her şey başladığı gibi sonuçlanmalı. Beni ondan ayran bu yolculuğa... pes dememek zorundayım. Evet, pes dememek zorundayım ama hey, babalık, hey gidip korkunç güç. ...masanın üzerinde mürekkep lekelerinden geçinmeyen defterlerini... ...pullarını, kağıttan uçağını göremeyeceğim bir daha. Tanrım bana kuvvet ver. Bana hiç olmazsa çocuk buradayken olup bitenleri unuttur. Her şeye kadir olan sen yardım et bana. Yardım et de sonuna dek bu katılıkta kalayım. Söyleyeceğim o sözcüğü çekinmeden söyleyeyim. O beni pişmanlıklara sürükleyecek... O sözcüğü, o elvedayı rahatça söyleyebileyim. İlk bulacakmışım. Nereden bulayım ben hepim? Bıktım be bıktım. Yeter artık. Burama geldi. Ben gitmiyorum. Ne yaparsan yap anne. Bu savaş sırasında ortalık gümbür gümbür bomba yağmuruna tutulurken gidelim diye tutturdun. Senin hatan buranın suyuma çıktıydı? Cehennemde. Ah, Jilu yolculuk etmek birden. Hemen sinirleni veriyor. Çekilmez oluyor. Polet. Buyurun. Ha, bize bir parça ip gerek. Valizlerden birinin kayışı koptu. Bu gidişle treni kaçıracağız. 22 dakika kaldı. Ha, 22 dakika. Hamal'ın yarım saat önce gelmesi gerekirdi. İp istemiştiniz buyurun. Ah, hele şükür. Jilu bağla şu bavulu. Hı, kendin yap. Ha, koparan sensin. Ne yapayım? Senin kolonya yüzünden oldu. Al şu kolonyanı. Ha, şu ipe bakın. Ne hallere düştük. Göçmenlerden, çingenilerden farkımız kalmayacak. Herkese gülüş düşeceğiz. Beyaz ip bavulun üstünde sırıtıp duracak. Jilo bu ipin üzerinden kahverengi cila getirsen o zaman daha az göze batar. Tamam şimdi bu, bu eksikti. Şimdi cila için tüm valizleri açalım öyle mi? Hayır efendim yapmayacağım işte. Bıktım artık. Keşke hamal gelmese daha iyi olur. Kanda kalırız. Bir şey unuttum galiba. Ha evet valize bir şey koymayı unuttum. Polet yukarı çıkıp tüm çekmecelere bakın. Ay yok ya yo. en iyisi ben kendim gideyim. Ben valizleri taşımaya başlıyorum annem. Ah, taşı taşı. Baba hmm. annem çılgının teki. Onunla yaşamaktan bıktım. Bilsem Marsilya'da seninle kalırdım. Neyi bilsen? Şey işte çılgının teki. İstersen yine kalabilirim. Eminim o da sevinir. Zaten onun için önemli olan gitmekti. Çok geç. İş işten geçti. İçimdeki kaynak kurudu. Bari yanımıza çabuk gel. Hatta kaçak olarak geçtim mi gerisi kolay. Ne dediğinin farkında değilsin galiba. O, o zaman beni getirt. Ben hatta kaçak olarak geçerim. Bak eğer imzamı kartın üst kısmına atarsam... ...tamam mı? Üst kısmına. Unutma bu demektir ki beni yanına aldırdın. Artık çok geç. Çok. Neden kandan ayrılmak istediğini anlamıyorum. Eminim bir gün kendi kendime... ...kanda ne kadar mutluydum diyeceğim. Üç aydır söylemen gerekenleri... ...kalkmış valizler hazırlandıktan sonra söylüyorsun. L'arv'dan neden gitmek istediğini biliyor musun? Orada bir adam var. Çok geç. Kartlar geliyordu. Adı Roger'mış. Sevgili Mariet diye yazıyordu. Çok geç. Paskalya'da yanına aldıracaksın beni. Söz mü? He? Tamam mı? Ben asla söz vermem. <gülüyor> baba baba sana gelmek istiyorum. Zavallı babacığım seni çok üzdüm. Ama döndüğüm zaman göreceksin. Bak çok uslu duracağım. Her şey değişecek. Benim hem küçücük hem de kocaman çocuğum. Baba, baba öp beni. Sarıl bana baba. Hayır. Hayır. Birazdan istasyonda. Bırak beni. Peki baba. Gidiyorum. Gidiyorum. Çilo. Oğlum. Oğlum. Ya, ya. Kimsenin Oğlum. oğlu değil. Hiç kimsenin. ''Kimsenin Senin Oğlu adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Haridou Monterlan, Çeviren Mustafa Balal. Uygulayan Tülay Bahçe Kapalı. Yöneten Alev Gürsap. Efektör Korkmaz Çakar. Sanatçılar Georges Fuat İşan Mari Selma Kutlu Jilu Zafer Öztuncer Polet Şükran Akın Postacı Uğurtan Atakan